Kitap ehlinden öyleleri var ki Allah'a size indirilene ve kendilerine indirilene Allah'a derinden saygı duyarak inanırlar. Allah'ın ayetlerini az bir değere satmazlar. Onlar var ya işte onların Rableri katında mükafatları vardır. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir.